Münacat Bu risale-i münacat hem vücu bu vücud hem vahdet hem ehadiyet hem haşmet-i rububiyet hem azameti kudret hem vüs'at-ı rahmet hem umumiyeti hakimiyet hem ihâta ilim hem şumûlu hikmet gibi en mühim esasat-ı imaniyeyi harika bir icaz içinde fevkalade bir katiyet ve halisiyet ve yakıniyet ile ispat eder. Haşre işareti ve bilhassa ahirdeki şiddetli işareti çok kuvvetlidir. Bismillahi İnne fi qalq al-sembawat ve al-arḍi wa-aktla fi al-laili wa al-nahari wa al-fulki latti tajri fi al-bahr bima yinfalun nasa wa ma anzal Allahu min al-semba'im maa'in <gülüyor> fahiyabhi <gülüyor> al-arḍa وَبَثَّ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ دَابَّتٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Üçüncü şua olan bu münacat risalesi, mezkür ayetin bir nevi tefsiridir. Ya ilahi ve Ya Rabbi! Ben, imanın gözüyle ve Kur'an'ın talimiyle ve nuriyle ve Resul-i Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın dersiyle,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 Muntazam ile tedbirini gören ve idare eden ve bu seyyare yıldızları manzum peykleriyle döndüren emrine itaat ettiren senin vahdetine ve birliğine öyle kuvvetli şahadet ederler ki göğün yüzünde bulunan yıldızlar sayısınca nurani bürhanlar ve parlak deliller o şahadeti tasdik ederler hem bu safi temiz güzel gökler fevkalade büyük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 Hem semavat meydanında, denizinde, fezasındaki yıldızlar ise muti neferler, muntazam sefineler, neler, yareler, acayip lambalar gibi vaziyetiyle senin saltanat uluhiyetinin şaşasını gösteriyorlar ve o ordunun efradından bir yıldız olan güneşimizin seyyarelerinde ve zeminimizdeki vazifelerinin delalet ve ihtariyle.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 ve senin idare ve tedbirin ile teshir ve tanzim ve tavzif edilmişlerdir. Bütün o ecram ulviye, kendilerini yaratan ve döndüren ve idare eden bir tek halika tesbih ederler, tekbir ederler. Lisan-ı hâl ile Subhanallah, Allahu Ekber derler. Ben dahi onların bütün tesbihatıyla seni takdis ederim. Ey şiddeti zuhurundan gizlenmiş ve ey azamet kibriyasından ihtifa etmiş olan Kadir-i Zülcelal, ey Kadir-i Mutlak, Kur'an-ı dersiyle ve Resûl-ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'ın talimiyle anladım. Nasıl ki gökler, yıldızlar senin mevcudiyetine ve vahdetine şahadet ederler, öyle de cevvi sema bulutlarıyla ve şimşekleri ve rahatları ve rüzgarları ve yağmurlarıyla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 Senin merhametinle bulutlardan sağıp zihayatlara gönderilen rahmet dahi mevzun muntazam katreleri kelimeleriyle senin vüs'at-ı rahmetine ve geniş şefkatine şahadet eder. Ey mutasarrıfu faal ve ey feyyaz-ı müteal, senin vücbu vücuduna şahadet eden bulut, berk, rât, rüzgar, yağmur birer birer şahadet ettikleri gibi heyeti mecmuası ile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 Mahiyetçe birbirinden uzak olan bu feza mahlukatı gayet süratli ve ani emirlere ve çabuk ve acele kumandalara itaat ettiren amir ve hakimlerini takdis ederek rahmetini medhü sena ederler. Ey arz ve semâvatın haliküz celali, senin Kur'an-ı Hakîm'inin talimiyle ve Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü vesselâm'ın dersiyle iman ettim ve bildim ki nasıl semavat yıldızlarıyla ve cevvi feza müştemilatıyla senin vücubu vücuduna ve senin birliğine ve vahdetine şehadet ediyorlar. Öyle de, arz bütün mahlukatiyle ve ahvaliyle senin mevcudiyetine ve vahdetine mevcudatı adedince şehadetler ve işaretler eder. Evet, zeminde hiçbir tahavvül, ve ağaç ve hayvanlarında her senede urbasını değiştirmek gibi hiçbir tebettül, cüz'i olsun külli olsun yoktur ki intizamı ile senin vücuduna ve vahdetine işaret etmesin. Hem hiçbir hayvan yoktur ki zafiyet ve ihtiyacının derecesine göre verilen rahimane rızkı ile ve yaşamasına lüzumu bulunan cihazatın hakimane verilmesiyle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 ve mucizeleri mahdut ve maddeleri bir ve müteşabih olan yumurta ve yumurtacıklardan ve katrelerden ve habbe ve habbeciklerden ve çekirdeklerden yanlışsız mükemmel süslü alameti farikalı olarak yaratılışları sani hakimlerinin vücuduna ve vahdetine ve hikmetine ve hatsiz kudretine öyle bir şihadettir ki Ziya'nın güneşe şahadetinden daha kuvvetli ve parlaktır. Hem hava, su, nur, ateş, toprak gibi hiçbir unsur yoktur ki şuursuzluklarıyla beraber şuurkârane mükemmel vazifeleri görmesiyle basit ve istila edici, intizamsız her yere dağılmakla beraber gayet muntazam ve mütenevi meyveleri ve mahsulleri hazine-i gayiptan getirmesiyle senin birliğine ve varlığına şahadeti bulunmasın. Ey Fatır Kadir, ey Fettah Allam, ey Faali Hallak. Nasıl arz bütün sekenesiyle Halık'ının vacibül vücud olduğuna şehadet eder. Öyle de senin ey Vahidi Ehad, ey Hannan Mennan, ey Vehhab Rezzak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 Hem nasıl zemin bir ordugah, bir meşher bir talimgah vaziyetiyle ve nebatat ve hayvanat fırkalarında bulunan 400 bin muhtelif milletlerin ayrı ayrı cihazatların muntazam verilmesiyle senin rububiyetinin haşmetine ve kudretinin her şeye yetişmesine delalet eder öyle de Hadsiz bütün zih hayatın ayrı ayrı rızıklarını vakti vaktine kuru ve basit bir topraktan rahimane kerimane verilmesi ve hadsiz o efradın kemale musahhariyetle evami rabbaniyeye itaatleri rahmetinin her şeye şumulünü ve hakimiyetinin her şeye ihatasını gösteriyor. Hem zeminde değişmekte bulunan mahlukat kafilelerinin sevku idareleri, mevt ve hayat münabebeleri